Evet hocam, hacet namazı kıldıktan sonra hacet duası etmek şart mıdır? Yoksa içimizden geldiği gibi dua edebilir miyiz dedi Emine Hanım? Ee, zaten bir hacetiniz var. Hacet namazının kılınış şekli biraz farklı. Yani dört rekatlı kılıyorsak, önce fatiha e okunacak, sonra üç tane ayet-el kürsü birinci rekatta. ikinci rekatta Fatih'a, İhlas, e, Felak-Nas... Üçüncü katta aynısı, dördüncü rekatta aynısı şeklinde bir kılma şekli var. Böyle evet. de kılabilirsiniz. Normal bir Sünnet namaz şeklinde de kılabilirsiniz. Evet. Peki kıldınız. Daha sonra ne yapın? Gönlünüzden geçirmeniz de kafidir. Ancak elinizi açar. Cenab-ı Hak'tan e, ne istiyorsanız zaten biliyor. Onu dilinizle isterseniz, kalbiniz de o dilinize yardımcı olursa, inşallah. Hacetiniz yerini bulur. Cenab-ı Hak hakkınızda hayırlıysa mutlaka onu verir. Ama vermediyse üzülmenize gerek yok. Vermemesinde bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak'tan hayırlı olan şeyleri isteyelim inşallah.